Yine oh. <gülüyor> ah, ah, ah. <gülüyor> bir şey var mı? Bir şey var mı? Bir şey var mı? Bir şey var mı? Bir şey var mı? Bir şey var Bir şey var mı? Bir şey var mı? Bir şey var ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi ha o muhoy, ne var? Kötü anladı. Bir şey söyleyeyim. Ooooo. Şey yani, akıl, Hz. birin. felsefesi demeyeceğim. Çünkü, Hz. Pülin, felsefeli de bir ufak, akıl, felsefeli bir, felsefeli de bir, Hz. Meryem'e, felsefeli bir, bir yere kadar kut. Ama bak, bakın bire geliyor senin coşluğunun karşısında biliyor. Üzerinde başlar günün başı. Eee diz desteği yaparken, bakar yapar desteği, gülüşünü yapar. Senin Demek ki akıl bir yere gidiyor. Hadi Muhammed o soruları da yani miraclarını nasıl çıktı? Akıllanıcak değil mi acıllanıyor? Kim var ben kim değil? Ne yapacağız? Ne hatta bu emas gideceğiz? Güne güne Güne olur. Ya da bu Bilgi demiyim de bilenç böyle bir şeydir. Bir yere kadar akıl, sonuç akıl iken gönüllü, bizim nevle birliktir yol budur, aklı bir kere bırak gönüllü ama akıl lazım, dünyanın <gülüyor> akıl lazım, mahkemedin, zekete zeket, sakinli aklımız var. Akılsızlara mahkeme etmesin, e, Allah bile akılsızlara e, cezalandırılır ama akıl bir yere kadar. Bakıl bir yere kadar. Ondan sonra gönül işe. Bu iş gönül işidir. Buraya gönül elbabı gelir. Ama söyleyeyim şimdi, sağda olsa ful ful dönemden çok. ne çok, Ona hadir para var. Ama burada bir gönül var. Buraya gönül elbabı gelir. Buraya paracı gelmez. Bizim bu mevlilik denen şey, diğerleri de böyle. Ama mevlilik de başka bir şey. İçinde sanat var. Şiir var, müzik var, resim var, her şey var. Bütün müzesi, ilim var. Astronomi var, matematik var, fizik var. Hepsi eski mevlilik Bütün bunlar gösteriyor. Fizik hocası var, matematik hocası var. Sonra biz kendi tarihimizi kendimiz, çok yeterince bir insanız. Yani şu Nizami Mülkü arkadaşı neydi o? Şey, ha? şey, Ömer Hayyam. Ömer Hayyam dedi ki bizim aklımıza kaçak bir insan yedir. Halbuki Ömer Hayyam bir e, matematikçidir. Onun zamanında Ömer Hayyam bu dedi ki trigonometre formüllerinin şu Ömer Hayen birinci, ikinci derece integralleri Ömür Hayam'ındır. Ama bize Ömür Hayam, acak bir insan gibi gösterir. Kendi tarihini yıkan, gözünü kapayan bir milletiz. Yabancı ne varsa bakarız da onu evet. başında taşırız, kendimizinkini bir kere bırakırız. Bakın Ömür Hayam, bir yolda gidiyor. Bir bahçıvan bahçeyi kazıyor. Bahçıvan diyor, aman kasvayı, diyor, kazmayı bir lavaş tut. Burdur Ya biri dildik bir dildik. Dildik durdurur veyahut da bir parçanın parmağı dökdür. Bir dildik parmağı dökdür. Şunlara bakıyorum. Şu Bilmem ne an an anlayın bildiniz mi? O, o, o, o, o, o tokakta ya bir genç bir kız ölmüş. Ya da bir gezegülü şanlı, alışanlı bir parça örmüş, o kadar onun çıkmış hücudu orada, Ama Kıbrı'yı yavaş pır, incinmesin. Bir de bir dilim olsun. Ben yokken dünyada yani hiç bir şey noktası değildi. Ben geldim, hiç bir şey fazla şardım. Ben gidince gene hiçbir şey noktam olmayacaktım. Ben yani düşünün. Dünyada hiçbir şey eksilmez ve rafla oluşmasın. Yapmayın. Ömer Hayyan bu. Büyük matematik, büyük fizikçi Ömer Hayyan, şair. Filozof derecesinde de büyük bir büyük insan. Bir şey, Selçuklu hükümdar şey, Vezir-i Mezame-i Hasan Safran'ın arkadaşı. Meşhur Hasan Safran'ın arkadaşı. Mesela Haydin olmuş, bir vezir olmuş, birisi vezir olmuş. şey kazaya kaldık şey Thank you. ben bizim tazavu derslerinde e, İslam dininde tabi her dinde var tazavu da de İslam de, kelam denen bir yer var Kelam, Karam nöbetle nöbetler tutu arasında bir köprü şimdi biz tazavu öğreniyken <gülüyor> Fencebeyde, bu da çok agel. Derin erseydin, derin erse, derin erse, derin erse. Neydi? Kelam kötüsü var. Sizinler. İstanbul'da büyük bir filozoflar da yetişmişti. Evet, Birazdan Orta Biraz Orta Asya, bu stratejilerde en güçlüde İspanya var. İspanya bir monarşidir ve filozoflar da yetişmiş. Ama o filozoflar en başta büyük ölçü müminler. Yani tanrı nerede, Allah ne falan işte tanrı diyorum bir belastedan tanrı demem. Allah derim. Filozoflara göre konuşuyorum. Tanrı olarak şöyle derin düşüncelere dalmışlar. Onlar da bir yöde tasavvufa gidebilmişler ama satı diğer dinlerde de tasavvuf var. Hristiyanlıkta tasavvuf var, Musevilikte tasavvuf var, o semavi dinlerden evvelki dinlerde Çin'de tasavvuf var, Konfüç, Huda, Brahma, Hitler'de. Büyük bir tasavvuf, böyleken, böyleken, büyük, büyük bir şeyleri, öpef, öpef, öpef, öpef. Değer dinlerde de tasavvuf var. Ne Nedir tasavvuf? Esası ne? Tasavvufun esas Allah'ın güldüğü. Tek vücut olan Allah'ın, bu de büyüdüğümüz vücut, vücut değil, Var. Mı? var mı? Tek var olan Allah, Allah'tan başka bir varlık var. Görmeyenler kim gördü? Kainat gördü, bizler gördü, Aynaya baktığı zaman kendini görsün ya, bizim dünyadaki yolumuz yok. Aynataki evinde hayal var. o dilim, dilim, dilim mi değil ki, Allah'ın o vahdeti, birliği ve bütün kâinatın ondan sudur ettiği, ondan geldiği, onun tarafından yaratıldığı bir yani inanç, bütün tasarrufun temeli bu. Diğer taraf, hayal. Yani kendisi bakıyor şu cama baktığım zaman kendini görüyorum ama o camdaki hayal benim hayalim, aksim. Şuradaki varlığımız, esas varlığımızın, Allah katındaki varlığımızın hayali. Tazovun ana, ana temel riayetisi bu. Bunun üzerine tabi çok çoğu çeşidi renkli bu. Bunu, asırlar yetmez bunu öğrenmeye. Zaten, tasavvuf öğretilmez, öğretilemez, yaşanır. Aşk dediğimiz şey var ya, aşk, fiziki aşk olsun, ilahi aşk olsun. Tarif ederler, hiç kimse aşkı tarif edemez. Aşk yaşanır, haydir içinde yaşanır haldir. O nesil yalandır. Herkes aşkı tarifte bin tane, on bin, yüz bin tane dondur ama noksandır. Hepsi noksandır. Aşkı içinde bulunmak lazım. Onun için içinde bulunmak lazım. İçinde bulunmayan bir tasavvuf hayal etmeye Ancak bilgi, ona buna yakas atarsa başka bir şey olmaz. Asıl tasavvuf, asıl ilahiyat yaşanır. Şimdi, biz burada bir, birkaç aydan beri diğer dinlerde tasavvufu okuduk. Kısa çok okuduk. Dövünle mesela dağılmayan zaman var. Bakayım, bir şey yok. Şimdi bugün son Mayıs, Mars'ı okuyacağız. Bir Hristiyanlık'ta tasavvufun bir, öbür, öbür tasavvufları okudu. Burada bir kestirmece var, onda, da yapıyorum. Ondan sonra İslami tasavvufa geçelim. Hıristiyanlar içinde tasavvufu evvele deniz. Yani bin, binli yıllarda, bin yüzlü yıllarda. Ve demirade yüz, yüz, yüzüncü yılda. Yani birinci yüzyılda. <gülüyor> deniz eserini görüyoruz. Bu zat, birinci asır miladiydi. Yani milattan sonra yüz, yüz yıllarında dünyaya gelmiş bir mütefekkirdi. Mütefekkir, tefekkür eden, düşünen insan, derinlemesini düşünen insan demektir. Garp lisanlarında manyetizm tabirini ilk olarak bu zat kullanmıştır. Deniz'in esmai ilahiye, İlahiyye, ilahiye içinde bilmeyenler vardır. Allah, biz Allah bilmeyiz. Allah'ın zatını bilmeyiz, Allah'ın nasıl düşküldüğü bilmeyiz. Allah kayıptır. Yani bilinmez Allah, sır perdesi arkasındadır. Ancak Allah'ın bazı isimleri vardır. Sıfatlar eski arkadaşlarımın gününü bilirler de. yeni yeni misafirlerim için konuşuyorum. Allah'ın birtakım sıfatları. hani sı sıfat nedir? Kreme bakımdan bir varlığın nasıllığı değil mi? Renkin, boyu, bozu, şekli, şemali, kırmızı. Kırmızı asıl bir rengin adıdır, isimdir ama isimle beraber kullandığın zaman sıfat olur. Kırmızı kalemlediğin zaman <gülüyor> Kalemin kırmızı oluşu sıfatıdır. Bunun gibi. Ee, Allah'ın da sıfatları vardır, atlar, isimleri vardır. Allah bu sıfatlar, isimleri vasıtasıyla bize kendini biraz hissettiriyor. Ama zatını, zaten Hazreti Peygamber'in de hadisi vardır. Der ki Allah'ın zatıyla uğraşmayın, sıfatları ve isimlerini meşgul olun. Zaten görmez, bileyiz. Dünya gözü onu görmez. Bu dünya aklı onu, bu sıkleti, bu, bu küreyi, sıkleti, bu, bu terazi kaldırmaz. Akıl terazisi bunu kaldırmaz. Nedir bu alan, isimleri, sıfatları? Allah vasıfları. Yani Sapattı istinadı Allah masipler nedir? Mesela Allah Allah nedir? Allah Allah Rahmandır. Nedir Rahman? Rahman, Allah'ın en büyük sıfatlarındandır, en, en büyük sıfatlarındadır. Sen Allah Allah bütün yaratıklarını, bütün yaratık, kainatta ne varsa insan değil, ne var ise, yaratık denen canlı canlısı ne varsa, onların hepsinin ihtiyacını karşılar. Kendisi o de, inkar etsen de, de, onun ihtiyacını veren. Resulü keserim. Kesmez, kesemez. Çünkü üstünde rahmasıdır Demek ki Rahman, Rahmaniyet, Allah'ın bir sıfatı basmurudur. Bu Allah'ın sıfatıdır. Bir de bunun hakkında arkadaşı vardır, Rahimiyet. Rahimiyet de Allah'ın sıfatıdır. Ama o daha ince, daha latif, daha özel bir şeydir. O da Allah'ın, Allah'ı bilen, tanıyan, ona inanan insanlara Allah'ın, Allah'ın göstermiş olduğu kutu, çok, çok, çok yakın birbirlerine. Veyahut da, e, Allah hay, hay, hay, hiç ölmeyin, diri demektir, diri, hiç ölmeyin, Allah hiç ölüm mevdumaz mıdır? Haşa, Allah daima diridir. Hiç onu, Allah uyku tutmaz, Allah uyumaz, onu uyuyorsun demek, kâbülüktür, böyle şey olmaz. Yani Allah adildir, yani, öyle bir tenasibattır ki, kıl oynamaz. Allah adildir, bu da Allah'ın sıfatlarındadır. Onun gibi birçok sıfatını Allah bize Kur'an-ı Kerim'de 99 tanesini bilgirmiş, bilgirmiş Kur'an derinde. Yeni taraf bir kısmında hadislerden öğreniyoruz. Diğer bir kısmında verilerden öğreniyoruz. Ki Allah'ın sıfatları, isimleri sonsuzdur. Ancak bütün bu binlerce, milyonlarca olan sıfatı Allah kelimesi içinde mefif. Allah dediğini hepsini anar. Hepsini. Bizim ise ki Ayşe desem Ayşe. Ayşe'nin ne varsa o ası içidir. O var başka ama Ayşe'dir. Ya Ahmet, Ahmet bu yeter. Ahmet'teki ne varsa odur. Şöyle haşa benzetmedik ama bir misal de Allah dince de bütün bu baskıların hepsi anlaşılır. Onun için mevhûlü Allah derler. Başka bir şey demezler. Allah sıfatları falan pek anmazlar. Allah kendi zatını adıyla anırlar, Allah O için bizim, bizim çektiğimiz Esma'da Allah'dır. Öbürlerine bir gazım oldukça. ne gibi, şimdi bu Esma'lı Alem, Hristiyanlık da biliyor. Yahudiler de biliyor. Ama bizim gibi, bizim gibi kuvvetli bunlara peki inanmıyorlar. Fakat içinden büyük zatlar. Çıkıyor bunu şimdi, bu devis yedinen e, bir, Birinci miladi asırda, Hristiyanlar aslında yani Hristiyanlar'ın takibi uğradıkları, buldukları, kabredikleri yerlerde, zamanda çıkmış yazdığı kitapla halen var, mevcut. Esma-i İlahiyen nafs bir dılgın seslerinde ruhun duygu ve tecerrüt ve masiva masiva demek Allah'tan gayret her şey, yani dünya, madde alemi. Masiva'dan tamamen geçmek suretiyle Hakk'a ulaşacağına meskurdur. Yani <gülüyor> Bu şeyin maddi, maddi alemle bu bilgiyle bir alakası yoktur. Tamamıyla ilahi bilgiden geçmen lazım bunu öğrenebilmek için. Örnebilsem. Bu da akli istiklal denemek, tecrübe etmemek. Akıllı tecrübelerle Allah'ı bulamazsın. Allah'ı ne diyor? Ancak aşkla bulmuş. Allah ancak aşta bulunsun. da, neredeyse falan diye bulmak, Allah bulmasın. Allah içinde hissedersin, Allah içinde doğar. Nihal Kralizmi, yani eski Mısırların meşhur şey, garip büyük bir tesir görülmektedir. Mısır, tasavvurunda, Avrupa Hristiyan tasavvurunda onda Platon vardır. Bu da ne bir platon? Yeni Platonculuk. Bu deist de kurduğu bu. Hakkın akıl ve ilimli değil, ancak aşk ile bulunabileceği kanatından ibarettir. Demek ki Allah'ı şununla bunla ispat etmeye gerek yok. Allah içinde doğur. Değer farsası olmasın. Deniden sonra Avrupa'da iyi yiğitliliğe yiğitliliğe yiğitliliğe en kuvvetlisi Jacob Wohm'dur. Bir Almandır bu. bu zat Almanya'dan, Almanya'nın yetiştirdiği büyük mutasavvıplardandır. Hidayette 10 derecelik sanatıyla ayakkabı bitiyorlar. Meşgulde hecil kumlarını, doğmak demek. Yani güneşin doğması. Yani gönle aydınlığın doğması. Çünkü bayağı güneş değil de gönle aydınlığın doğması. Gönlünde bir takım şeyleri hissetmek. Efendim, kitabında büyük tasavvuflar tasavvuf esaslar vardı. O kitabında der ki bedende ruh nasılsa Bedeni hareket meden nedir? Ruh. Değil mi? Ruh beden olur mu? Öldüğün zaman beden saptalım duruyor ama sessiz yok. Alem, alemlerde de Allah öyledir. Allah olmaz alemlerdeki hareket de olmaz. Alem de yaratılmaz. Zaten alemleri yaratan doğrudur. Ancak bakın şunu söyleyeyim. Hani Kur'an'da işte yanlış hep yanlış tefsirler, yanlış yanlış anlaşılmalar. Allah ol dikayet oldu. Kabul ama. Allah onu ol demesi için aradan ara, çok uzun hani şimdi bir zamana göre ölçebilir ölçülecek zaman ölçülmezse de ya ölçü onu hani bir zaman sahte, kimse işte, ay demişiz. Bilmem 30 gün demişiz. Bilmem ne demişiz. O zaman ölçülmez. Ee, hepsinin planını en ince detayına kadar Allah e, bu güce güç tasavvut hesapladı, hepsi hazır. Zamanı gelince ol emrini verdi. Hepsi tekir tekir tekir tekir yerine geldi oturdu. Ama plan bir şey var. Bir de evvel Bir mi var? Bir hasar yapacak bir meslek yapacağım. Başta plan tasarlan. Kapasılma tasarlan. Onun sonunda bir bir şey yapmadan. hazır. İş diye kadar kazma i̇şte Allah da o kün emriyle o kazmayı vurdu ve kainat meydana geldi. Ve kainat daha tekamül ediyor. Allah'ın yani tereddhi geriye dönüşü yoktur. İlerine meydana insan vücudu, ilerlemeye göre planlanmıştı. Geliyor, dönüş çok insan bir çalışmak üzerine planlanmıştı gerek. Fükriye çalışma gerek, bedeni çalışma. Bedeni çalışma, <gülüyor> los, kapalı çalışma, beynin duru. Hani şu, şey, geri geri zekalar var diye, onlar gibi olsun. Zekandan çalışacak. Demek ki, bakın bizim cemiyetimizde işlik kötü, ya ama akıbikir bir çalış çalış çalışsınlar bana. yok çalışmasın bir bir duraktık yeri görmez tarafını Bir iki çalışmasın emrediyor. Yani biz bizim dilimizin o güzel eserlerince anlamak bir tembellik ediyoruz nedenin için hiç düşünmüyoruz Allah bunu bize ne evleri de demiyoruz gelmiş yani, miras nakula. Miras falan da insana faydası olmaz. Bir gün o, o, o, o malı yerden çıkar. Yani elinde erken çıkıyor bu gazette. Gazette dinle erken çıkıyor. Sen dinine riayet etmezsen, dinini yaşamazsan, dinle erken çıkıyor. Ama yani Kur'an'ın duvara asılan bir meta değil ki. O kumet tatbik edilecek bir şeydir. O zaman insan oldum yani. İçimde elimler var. Dün işte Temmince bin Aşkım kitap okumuşlar, kırk yedi sayfa. Diyor ki... E, İslamiyet'te astronomi diyor. İslamiyet'te astronomi... içinde kırk sayfa kısım bile müthiş bir şey. Koca kitap olmuş, e, eve yolunca bir şey var. E, astronomi... Y, y, astronomi ilmi bilmek de büyük bir şey, matematik bileceksin, fizik bileceksin, kimya bileceksin, her şey bileceksin. Astronomi bir ilimler topluluğudur. Sadece matematik değil, sadece fizik değil, sadece kimya değil. Hepsini bilmen lazım. Onu, onu, onu anlatıyorum. Demek ki biz dedik dedik almıştık ama benim atalarım biraz ben daha iyilermiş. 10. asırdan, yani, ilmi hali 10. asırdan, 9. asrıydı var ya. Büyük bir ilim yoyulmuş, işte alimlerimiz gelmiş, yetişmiş ama şu içindeki benlik var ya dünyaya hakim olan, oradan Tatar çıkmış Cengiz denen beri, Tüm ilimleri, güzel bu güzel ülkeleri yakmış, yıkmış, kancaman işi bırakmış, cehennem almış gitmiş, nerede geberdiydi, nerede gönüldü, nehrin iktidatını görülmüş. Bir otoporlam demişiz, bir timur ile gelmiş otoporlamdan, o da yakmış, ispidmiş, yani bu benlik. Bizi geri bırakan, bizim içimizdeki o benlik denen, e ne diyoruz ya, o. Güzel sanatlar haram demişiz, Güzel haram yok içinde, güzel sanatlar. O bir zaman şimdi insanlar, bu böylelikten, kurtulup kurtarmak için resim yapmaya gelmiş, o kadar başka bir şey yok. Musul ulaşmaya demiyor. Musul ulaşıyor. Şiir yazmaya demiyor. Şiir de yazıyor. Yani kendi kelimesi yemişsiz, bitirmişsiz. Biraz da Allah, heh, bakın bedende ruh nasılsa alemlerde de Allah öyle diyor ruhsuz alem olmaz. Bütün karanlık hareket arin dedi. Üstünde bile altta hareketi birden yapıyoruz. Astronomi uğraş arkadaşlarımız var. Onlar bilirler. Dünya kendi etrafına döner. Bize dönüyoruz. Dünya güneş etrafına dönüyor. Bize dönüyoruz. Güneş almak başka bir yere gidiyor. Bize onlar berber gidiyoruz. O gittiğinde samanyolu galaksisi içerisinde samanyolu'nun bir. O sistem ne bileyim, öte biç mi öde? Samanyun kalesi de, kâin bir yer, bir, bir nokta etrafı dönüyor. Etti altı. Demek ki, biz şimdi altı hareketi, komple birden yapıyoruz. Değil mi, kâinat hareket var. Şimdi, bir şey soracağım. Kâinat dönüyorsa, ben niye dönmeyim burada ya? <gülüyor> <gülüyor> niye sema etmeyin? Ben de dönerim buna, bu buyduğum. Aslında bakın, o büyük harekete kendini adapte etti mi aynı pırlansta geldi mi ne başın döner, ne şu ne bu olur anda yerden kesilir kafanın göklerdir aslında pırla ise Allah bu mavi kubbedi değil her şey biz Allah göklerde ya senin zatında mektup içinde. Allah gökte de arama. Allah burada. Allah bunu hissettiğin zaman sen insansın. Allah gökte çok arasın. Sen Allah'ta, Allah da sende yaşıyor. bu Hüseyin bir adam, ta bir iki bin söylemiş. Sen Allah'ta yaşıyorsun, Allah da sende yaşıyor. Allah bana sağır mı? Sıkılmış. Zaten söylüyor. Ben göklere, kainata sığmam, göklere sığmam ama mümin bu kulun kalbine ya. İnsan bu kadar büyük. Bu büyük niye kullanmıyorsun Çünkü Niye büyüklüğümüzü büyük hissetmiyoruz ki? Hülasen Allah tabiatın bir cümle sunatı altında Nes kainat hareket ettiği, yaratılan şey hepsinin için Allah vardır. Yalnız insanın nefsin Aslında mağrur ve malum olur. Allah sadece insanlar hisseder, anlar. Evet, hayvanları da şey var ki, Allah ileriyor, bir benzer. Yani doğuştan öyle bir şeydir yaratıyselik ama insan düşünür. İnsan en, en büyük vasfı var. insan meleklerden de üstün, cinlerden de üstündür. İnsan en büyüktür. Allah kendini sende görür. Sende kendini Allah'ta gör. Mutasavvıflerden yani İslam mutasavvıflarından Şeyhül Ekber Muhittin Arabi de Allah'a alemlerin ruhu olarak bilmektedir. Muhyiddin Arabi'den evvel bir tasavvuf vardı Ancak Muhyiddin Arabi bu tasavvufu sistemleştirmişti bir ilmi şekle sokmuştur. E, Vatili Vücud adı altında ilmi bir şekle sokmuştur. Ama Vatili Vücud'un anlaşılması da anlatılması da çok uzun zaman alan bir bilgidir. İslamlar arasında tasavvufun... bu da Kısa bir şey okuyacağım çünkü zaman yok. Nesini okuyacağız? Çok enteresan. İslam tasavvufunun başlangıcını Hazreti Peygamber ve ashabının hayatında ve bu hayata hakim olan vasıflarda aramak lazımdır. Hazreti Peygamber'den evvel tasavvuf yok muydu? Vardı. Hazreti Peygamber zamanında tasavvufu Vardı, ancak bilinmiyordu, yani halk bilmiyordu, Hazreti peygamber biliyordu. halkın da bazı tasavvuf düşüncelerini geliyor ona soruyorlardı, o da cevaplanıyordu Onun için tasavvuf o bir ilim, bir bilgi şeklinde görünmedi Hazreti Peygamber'in vefatından sonra tasavvuf birkaç yüz yüzyıl içerisinde eksiklikler, Kurandan direnlerden tamamlandı ve ne Arabi masasıyla bu abinler evet de vardı da ama daha nektir o direkt topladı ya bir posta kâmbir isimlendirdi ya çünkü o, günkü, o da demiş, şey meydana tam bütün heybetiyle çıktı peygamberin de ahvâhiden evet zaman zaman Hira dağında bir mağaraya çekilmesi oradaki insanlara uzakta tam bir piyası piyası Tamamen, e, kendini Allah'a vermek, namaz, niyaz, aç, aç, oruç tutmak, ibadet etmek, düşünmek, riyazet olur. Bir riyazet içinde, tek başına kalarak, halen daha bu tek başına olacaktır, iki kişi arasında olmasın. Tek başında inzibayı çıktı, Allah'ı aramak için. Şimdi içinde kalacaksın. Her varlığı ve Allah'ın düşünmesi İslami tasavvufun peygamberde görülen ilk vasfıdır. Peygamber olmadan evvel. 42 yaşında peygamber geldi. Ama o, o, o doğduğunda peygamberdi. Dünya kâinatı ilk gelen ruh odur ve Hazreti Ali'dir. İkisidir. Dünyaya gelen. Efendim, i̇lk ruh onundur. ruh Muhammedi'dir. İlk tayyip ruhuma bütün vasıtların geldiği tayyip etlerin payı vardı burada. Orada ilk gelen odur Hz. Peygamber. Peygamber mi Ali odur. Hz. Ali demişti ki ben her Peygamberle geldim ama Hz. Muhammed'e zahir olsun, göründüm. Her Peygamberle geldim. Hz. Ali budur. Yine bu İslam peygamberdeki ilk ikvasıdır. Yine bu dağdır ki, nefis ile mücadele, 5 ile istirahat. 5 insanın halinden başka şaha gelmesi, hani, coşması meşd ile zaten. Semayda meşd sana girecekten sonra, insan semayda, bu beyn, insan semayda nasıl? Meşd Mevlevilikli sema en son gelen şeydir. Ama biz yokluktan onu hep beraber yapıyoruz başka. Beş işte sema bir binanın çatısıdır. Başta binanın temelleri atılıyor değil mi? Bu ne? Bu da temel dediğim mevlevi kültürdür. Biz mevlevi kültürünü öğreniyoruz. Binanın işte odası, kapısı, bacası onlarda daha sonra evlenişe de en sona çatı kuruluyor. İşte mevlevi eğitimi yapılır falan. Ondan sonra Sema yapar. Sema bir veccd ifadesi. He. Yine bu dağdaki nefis ile mücadele veccd ve istirah. İstirah kendinden geçirse düşünmeye, düşünceye boğulmak. İstirah suda boğulmak manasındadır. De. Denizde suda değil, denizde boğulmak. Bu veccd içinde boğulmak, kendinden geçmek keşif ve nihayet vahyin merkezi olmuştur Hazreti Peygamber. Sonra Cenab-ı Peygamber'in zaman zaman vecd ve istirah alemini girdiği çok görülmüştür. Şimdi okuceğimi çok dikkat ediniz. Şu vaka o istirakın bir mümünesidir. Bir gün Hz. Muhammed 5 halinde kendinden geçmişti. Kim bilin haldeydi. Bu sırada zevcesi Hazreti Ayşe yanına girmişti. Peygamber onu görünce aralarında şu muhabere konuşma oldu. Sen kimsin şimdi Hazreti Peygamber Hazreti Ayşe soruyor. Sen kimsin diyor. Ben Ayşe'yim diyor. Ayşe kim? Kendini diyor. Peygamber ismini tanımıyor. Ayşe kim? Sıttık'ın kızı, Ebi Bekir'in kızı, Ebi Bekir'in sufatı Sıttık'ın kızı, Sadık'ın kızı. Sıttık kim? Muhammed'in kaynatası. Ebi Bekir de tanımıyor. Sıttık kim? Senin kaynatan benim de okum, babam diyor. Muhammed bu Bunun üzerine Peygamber derin bir istikrar işin. Eski erkeğe boğulmuştu işte. Muhammed kim? Kendinden. Demişti. Ayşe orada sustu. Böylece cevap yok başka. Kendisi de bilemiyor. Bilemeyeceğim. Ben. Şimdi şu bu bizim için müthiş bir şey. Ama Avrupalı yapaz. Bunu Hazreti Peygamber e Aşağı saralı demiştir. Onların İslam'ı bozmaları, halkı Hazreti Peygamber e, Aleyhi'nde görmek için buna saralı demişlerdi, kendine giydi. Hazreti Peygamber büyük bir reyk içinde. en büyük akıl, aklı Muhammed'i, o ilk, ilk akıl o. İlk akıl, ilk ruh o. Görüyor ki, peygamber derin bir beş içinde tamamıyla kendisini kaybetmişti. Yahut asıl yüksek benliğini bulmuştu. Asıl peygamber işte. Yani, peygamberi o. Büyük belgesinde, içine Allah doğmuş, başka bir şey düşünmüyor. Sen çık yaratan, kalsın seni yaratan. Bunu bir nakşi şehir söylüyor. Roma ile, olduğumuz Roma'yı tükten elimde 1700 yıllar da ben her şeyi şey gibi söylüyorum. Sizi çiğdirereden, olsun seni, seni yaratan, nepsini atışın diye boşak, at. sade, Allah kalsın şimdi o zaman insan olursun, o zaman Allah'ın istediği insan olursun. Peygamber, yiyecek, diyecek bakımından da son derecede de sadeydi. Büyük bir içinde yani e, kendini tamamen inanca vermiş, üstüne başına bakma Böyle bir insan aç, tok, aç, aç ediyor. Peygamber gibi asabının da yaşayışı şey, biraz dört halife de böyle sadeydi. Peygamber Efendimiz bu yaşayış şey, tarzı onun zamanında onun zaman arkadaşları da sirayet etmişti. Onlar da öyle derdi. Mesela Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer bunlar birbirine yarış, yarışırlardı. Yardım edeceğiz halka diyerekten. O bir şey aldı ama bir daha fazlasını var. Tüh! Gene beni geçti derlermiş birbirine. Yardım bakımından. Böyle saadetini bir heza Hazreti Ali gösterişten tamamen şekindeyen de Ali, daha başkadır. O, Hazret-i Peygamber'den sonra gelen ikinci ruhtu. Başka bir şey. Gömleğindeki kendi, gömleğini kendi eliyle yamardı. Ne içinde bu zahmetin katlasını deyince, yamayı görünce, kalp ürpersin. Bunlar, böyle sözler anlat, anlatılacak insanlar değil ama yazıyorlar ve müminler bize örnek tutsunlar demişti. İsraf adam, israf yapma. Şimdi buna şey yapmayacağım, birkaç sayfak da bunu vereyim mesela. Yani Bir defter yaksın, mesleğe koyun. Şimdi bu çocuğa kızacak bir şey yok diyoruz, anlatan arkadaşları size. kimse var mı? Peki çoğun için bir, bir, bir yabancı bir baysa mı var? da bu, bunlar anlatılır. Bunlar, öğretiyor evet, evet, burada. Hani, insan olmak öğretiyor. Evet. Biz de dilimiz öğreniyoruz ya aslında, çocuklar sayesinde. Bundan sonra da inşallah, Hadd-i Hüvgana'da mesele, tasavuk bir şey ki. Ondan sonra kısmet olsa, vahdiri bir günü, tarikatlar tamir. Bu da yedikliyiz ya. Dedeciğim, Hazreti Ali Efendimiz bütün peygamberlerin yanında geldim demiş ya, o taşıdığı karakter özellikleri biz bilemiyoruz tabii ki ama hani daha çok adalet ve cesaretin sembolü, yani daha çok şey var bilmediğimiz bölüde. Ondan görünüşte. Görünüşte, evet. Hazreti Ruh bakımından çok, ruh bakımından çok. Hayver kalesini kap çekti, koca kapıyı kapatmış şimdi. O güç başka. O güç kendi kendi zati yani kendim bedenim gücüyle. O anda kendisini ölen güç. Tomlaca alıp demir kapı yerden kapattı. Kalkan yapıyor şimdi. O ona o anda ölen güç. Meriyat güç. Azıtı Ali zamanda bilirsiniz işte istilaya falan başlıyor hadi öyle koşuyor böyle koşuyor ya Ali diyor onlar öteki ya zamanında bunlar yoktu da senin zamanında niye bunlar başladı onlar yani bir Ali var Ali var bir diye Ali Ali var her yerde çak koşuyor onlar yani hadi diyor, Ebu Bekir de İngiltere de var hadi diyor, Emre de Emirliye var hadi de Avustralya da var Ali ama Ali'nin ne yani var. deresi biz dinlemeye gideceğiz.